Kolaske, Kenya'lıyım. Profesyonel ampute futbol oyuncusuyum. Şu anda Türkiye'de oynuyorum. I started playing football. Profesyonel futbol hayatım. 2010'da Kenya'da başladı. Türkiye'ye 2016 yılında geldim. Türkiye'ye gelmeden önce Kenya'da milli takım oyuncusuydum. Milli takımın ikinci kaptanıydım. Türkiye'deyken Türk bir antrenörümüz vardı. İsmi Mehmet Türkeş. Mehmet Türkeş, Kenya'da Amputo futbolunu başlatan kişi. Beni futbola yönlendiren, Kenya'dan Türkiye'ye gelmemi sağlayan, transfer olmama olanak sağlayan kişi Mehmet Türkeş'ti. Şu an Türkiye'de şampiyon bir takımda oynuyorum. Oynadığım takımın Amputo futbolda Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu söyleyebilirim. 2016 yılından önce henüz Türkiye'ye gelmeden, Kenya'dayken kafamda dinlerle ilgili hiçbir şey yoktu. Dinlerle ilgilenmiyordum. Dünyayı yaratan dünyanın nasıl var olduğunu, nasıl yaratıldığını hiç düşünmemiştim. Fakat buraya gelince çok fazla Müslüman arkadaşım oldu. Yakın arkadaşlarımdan Feyyaz. Müslüman olmamda çok etkili oldu çok inançlı bir kişiydi. Bana İslam'ı anlattı. İslam'ı öğrenmeme yardımcı oldu. Beni İslam'ı anlamaya yöneltti. Zaten Türkiye Müslüman bir ülke. Türkiye'de yaşamaya başlayınca hayatın her anında İslamiyet'i anlama fırsatım oldu. Bir gün Ramazan günüydü. Arkadaşlarımla beraber oruç tuttum. Oruç tuttum fakat aslında İslam'ı tam olarak idrak edebilmiş değildim. Doğruyu söylemek gerekirse arkadaşlarım oydum. Fakat iftar vakti olunca, orucumu açtıktan sonra arkadaşlarım dua etmeye başladı. Ben de dua ettim. İşte o an Müslümanlığı tüm kalbimle hissettim. Bütün gün aç kalıp oruç tutmuştum. İftar vaktinde Allah'a dua ederken, Tüm kalbimle İslamiyet'i hissettim. O an çok doğru bir yolda olduğumu anladım. O an kendimi Allah'a çok yakın hissettim. İftar yaptığımız yerde yüzlerce insan vardı. Orada kardeşliği gördüm. Müslümanlığı kalbimde en yoğun hissettiğim ilk anın o Ramazan günü olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Rabbimin kime hidayet vereceğini biz e, tam bilemeyiz. Hani e, hep deriz ya, e, belki son nefesinde şehadeti getirecek de cenneti, cennete girecek. Keyu elhamdülillah son nefesinde değil, çok daha erken İslam'ı bulmuş, İslam'la şereflenmiş bir kardeşimiz. Ama bu İslam'la şereflenirken gerçekten hidayet sahibi olarak şereflendiğine inanıyorum ben çünkü e, imkanları çok kısıtlı. Düşündün etrafınızda cami yok, e, ezan sesi yok, Kenya'dasınız. Çevrenizin %80'i veya %60'ı, hadi diyelim, minimuma indirelim, Hristiyan veya başka dinlere e, inanan topluluklar. E, e, burada baktığınız zaman sizin Müslüman olmanı bilmeniz için hiçbir uygun şart yok. E, anne, babanız Hristiyan, e, Müslüman olmaya kalksanız size karşı çıkarlar. Yani onlarda dini gereği. Tabii hor görmek haddimize değil. E, ama baktığınızda Keo... Arkadaşımız gerçekten bu imkansız şartlara rağmen e, Müslümanlığı benimsemiş bir arkadaş. Artık Türkiye'de yaşıyordum ve her yerde cami görüyor, sürekli ezan sesleri duyuyor, Televizyonda Kur'an okuyan kişilere denk gelmeye başlamıştım. Sonra İslamiyet'i araştırmaya başladım. Araştırdıkça mükemmel bir şey olduğunu fark etmeye başlamıştım. Bir insanın hayatını baştan tasarladığını fark ettim. Müslüman olmak için ne yapmam gerektiğini öğrendim. Öyle ki zaten İslamiyet'te istenen bir karakter olduğun zaman harika bir insan oluyorsun. Mesela Aklımda kalanlar, bir Müslüman asla yalan söylemez. Birinin malına, yaşamına, hayatına zarar veremez. Paylaşmak zorundadır. Ramazan ayı sonrası, bayram namazı fakir sevindirmek zorunda. Fitre vererek, fakire yardımcı olmayı emrediyor. Bir ekonomik sistem kuruyor aslında. Paylaşımcı bir sistem. Kurban bayramlarında, kurban etinin bir kısmını fakirlere dağıtmanı emrediyor. İslamiyet sürekli fakire yardım etmeyi emrediyor. Keyyo ilk olarak Kayseri'de başladı. Daha sonra Konya'da oynadı. Tekrar Kayseri'ye döndü. Bu iki yıllık süre içerisinde oradan da biz Ankara'ya getirdik kendisini. En büyük özelliği sonra da Müslüman olmasıydı. Gerçekten Allah şöyle söyleyeyim kendisine. Çocuk e, Müslüman olmadan da Müslüman İslam ahlaki gibi bir ahlaka sahip bir insandı. Komşusu aç yatarken tok gezen bizden değildir diyorlarmış Müslümanlar. Yani zaten bu kuralı uyguladığın zaman mükemmel bir insan oluyorsun. İçki içmeyi yasaklıyor. Sarhoş sarhoş gezen bilinçsiz bir insan olmanı önlüyor. Fuhuşu haram kılıyor. Kendi hanımın dışındaki herkesi kardeş gibi görmeni istiyor. Günü öyle güzel bölmüş ki zamanı tam ayarlamış Allah. Sabah erkenden namaz kıl diyor. Yani güne çok erken başlamanı öneriyor. Erkenden kalk diyor, sabah namazını kıl, işine git, çalış, öğlen bir ara ver. Namazını kılıyor. İkindi artık günün veda zamanı, yine namaz kıl ve sonra evine git diyor. Günde üç vakti evinde, iki vakti dışarıda, işinde kıl istiyor. Bu her ibadette el yüz ayak yıkama yani abdest var. Dünyanın en temizliği. Namaz kılmayan hiç kimse yoktur ki her gün beş kere kulağını ayağını yıkasın. Tertemiz bir insan oluyorsunuz. Baktım ki her günüyle Müslüman olmak demek, çok düzgün bir yaşam sürmek demek. Bu yolu kabul ettim. Müslümanlığın kalp temizliği olduğunu, çalışkan ve insanlığa yararlı olmayı emrettiğini kabul ettim. Dünyadaki herkes gerçek Müslüman olsa, dünyada ne açlık kalır, ne kavga olur, ne savaşlar çıkar. Müslümanlığı bu yüzden çok benimsedim. Müslüman bir ülkede yaşayınca bazı doğruları ve gerçekleri görme şansına sahip oldu ve bu da Müslümanlığı tercih etti ve Müslüman oldu. Şimdi bizim takımımızda oynuyor, karakter ve kimliğine baktığımızda çok beyefendi, çok terbiyeli, çok ahlaklı, oruçta orucunu tutan, Ramazan ayında oruç tutan, namaz kılan, bir kardeşimiz, bizler gibi manevi anlamda duyguları yüksek bir kardeşimiz. Biz de böyle bir kimliği, böyle bir kişiliği, böyle bir iyi insanı takımımızı tutmak istiyoruz. Birçok kişiye de örnek olması açısından da tutmak istiyoruz. Kenya'da İslam Türkiye'de olduğu gibi hayatın çok içinde değil. İslami motif, sembollere, Türkiye'de olduğu kadar sık sık rastlayamazsınız. Tabii ki Kenya'da da Müslümanlar var. Kenya'da Müslüman çoğunluk genel olarak Somali'den Kenya'ya gelmiş kişiler. Kenya'da Müslümanlığın yanında yaygın olarak Hristiyanlar da yaşamakta. Hristiyanlar, Müslümanlar ve diğer inançtan kişiler uyum içinde bir arada yaşamaktalar. Herkes birbirine saygılı ve uyum içinde yaşıyor. Türkiye'ye gelince İslamiyet'in yaşamın her alanına girdiğini gördüm. Hemen hemen her yerde cami gördüm. Dua eden insanlar gördüm. Kenya'dan çok farklıydı. Bütün insanlar inançlıydı. İnsanlar camiye gidiyor ve dua ediyorlardı. Camilerden her gün beş kere kalbime işleyen ezan sesi duyuluyordu. İnsanlar ibadet ediyor, dua ediyor fakat ben hiçbir şey yapmıyordum. İnsanları ibadet ederken görünce ben hiçbir şey yapmadığım için kendimi yalnız hissettim. İçimde bir boşluk oluştu. Az önce bahsettiğim o Ramazan günü tuttuğum ilk oruçla artık Müslüman olduğumu hissettim. Müftüye giderek kelime-i şehadet getirdim. Çok şükür Müslüman oldum. Türkiye'de her şey çok güzel. İslam'ı burada yaşamak çok güzel. İnsanları çok iyi. Çok misafirperverler. Tanıştığım herkes çok iyi davranıyor. Sokakta yürürken selam veriyorlar. Sıcak davranıyorlar. Buranın kültürünü çok sevdim. Yemeklerini de. Döner, döner favori yemeğim oldu. Burada insanlarla yaşamak çok kolay. Sürekli yeni arkadaşlarım oluyor. Yeni insanlarla tanışmayı çok seviyorum. Daha önce Kayseri'de oturuyordum, fakat şimdi Ankara'dayım, artık Ankara'lıyım. Burayı çok sevdim. Burada herkes arkadaşçıl insanlar. Hiçbir problem yaşamıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Daha önce çok cahilmişim. Hiçbir şey bilmiyormuşum. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayınca öğrenmeye de başladım. Hayatım anlam kazandı. Artık daha da anlamlı bir hayat yaşıyorum. Hala çok şey bildiğimi söyleyemem fakat öğrenmeye devam ediyorum. Bu bilgiler hayatıma yön veriyor. Daha anlamlı bir hayatım oluyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Mükemmel bir ülkeye taşındım. Futbol kariyerim çok iyi gidiyor. Tüm bunlar için çok mutluyken bir de üstüne İslamiyet öğrendim. Müslüman oldum ve diğer her şey ikinci, üçüncü plana itildi. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yaşadığım bu güzel şeyler için Allah'a dua ediyorum. Camiye gittiğim zaman kendimi harika hissediyorum. Rahatlamış, ferah ve temiz bir duyguya kapılıyorum. Ruhumu sakinleştiriyor. Dua etmeyi çok seviyorum. Dua ederken Allah'a kendimi çok yakın hissediyorum. Kenya'da yapamayacağı kısıtlı şeyleri ülkemizde yapma adına hem spor anlamında kendini geliştirme hem de maddi anlamda da 3-5 kuruş kazanıp ailesine bakmayı nasip etti ve böyle ahlaklı bir insanı da İslam'la şereflendirdi. İslam dini mükemmel bir din. Her gün beş kere Allah'a dua etmek yalnızlığımı alıyor. Burada yalnız yaşıyorum. Ailem, akrabalarım, onlarca yakın arkadaşımı Kenya'da bıraktım ve buraya geldim. Ama Allah ve İslam dini tüm yalnızlığımı aldı. Beni daha güçlü bir insan yaptı. Kur'an kalbimi ısıtıyor, hayatıma rehber oluyor. Müslüman olmadan önce İslam'la ilgili çok kötü yorumlar duyuyordum. O zamanlar zaten cahildim. İslam'la ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Özellikle İslam terörle beraber anılıyordu. Kulaktan duyma bu bilgiler hiç tanımadığım İslam'ı araştırmama da engel olmuştu. Hiç bilmediğim ve ön yargılarla yaklaştığım bir dindi. Şimdi o günleri düşününce ne kadar da cahil olduğumu anlıyorum. İslam'ın Kardeşlik dini olduğunu, sevgi, hoşgörü, paylaşım ve barış dini olduğunu artık biliyorum. Bir gün Kenya'ya geri dönersem, İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kişilere dinimi anlatmak istiyorum. Onların da İslam'ı tanımasını istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i okumalarını tavsiye etmek istiyorum. Bu güzelliği herkesin tanımasını istiyorum. Biz Ensar'ız, biz onlara sahip çıkmalıyız, biz onlara İslam'ın güzelliklerini doğru anlatabilmeliyiz. Bizim Müslümanlar olarak tebliğ etme anlamında, tebliğ noktasında bir sorumluluğumuz, yükümlülüğümüz var. Allah Türkiye'den binlerce kez razı olsun. Bence dünyanın en yardımsever ülkesi Türkiye. Afrika'da birçok ülkede Türkiye'nin izlerini görebilirsiniz. Hastaneler açıyor, okullar açıyor, her konuda yardımcı oluyor. Aynı şekilde binlerce Afrikalı öğrenci okumak için Türkiye'ye geliyor. Türkiye öğrencilere burs veriyor. Türkiye'nin sayesinde öğrenim görüyorlar. Şimdi size soruyorum. Bu okumuş kişiler Afrika'ya geri döndüklerinde kim onların yüreğinden Türkiye aşkını silebilir? Allah Türkiye'den razı olsun. Dünyanın en mert ve yardımsever ülkesi. Artık benim de memleketim. Kur'an birbirinizi sevin diyor. Birbirinize yardımcı olun diyor. Sen esmer tenlisin, sen beyaz, sen sarışınsın demiyor. İnsanları ayırt etmiyor. Bir ırkı diğerinden üstün kılmıyor. Hepimizin eşit olduğunu söylüyor. Ve bu güzellik dinini herkes için gönderdi. Dünya daha barış dolu, eşit bir yer olsun diye yolladı. Camide namaz kılarken kimsenin renginin hiçbir önemi yok. Ben siyah tenliyim, başka birisi beyaz tenli, birisi kısa, birisi uzun. Bizi Allah böyle yarattı. Farklılıklarda aslında güzellikler var. Türkiye'de en sevdiğim şey, Müslüman ülke olmasının yanında hiç ırkçı bir yaklaşıma maruz kalmadım. Kimse rengimden ötürü kötü bir şey söylemedi. Ayrımcılığa maruz kalmadım. Artık Müslüman bir ülkede Kur'an-ı Kerim rehberliğinde yaşıyorum. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Fakat bir yandan da henüz İslamiyetle tanışmamış insanlar adına üzülüyorum. Bunun bir şans olduğunu düşünüyorum. Allah'ın bana verdiği çok önemli bir şans olduğunu. Ben bu inancı kendi alemi anlatmaya başladım. Bazı arkadaşlarıma ve yakın çevreme. Ama ben tek başıma kaç kişiye ulaşabilirim ki? O yüzden Müslümanlığa geçiş Allah'ın insanlara sunduğu bir lütuf. Afrika Türkiye gibi %99'u Müslüman olan bir ülke değil ki. Türkiye'de doğan kişiler İslamiyet'in içine doğuyor. Fakat Afrika'da böyle değil. Allah'a çok şükür ki ben Müslümanlığı tanıma ve Müslüman olma şansına sahip oldum. Çok şükür. Bir gün öldüğümde ruhum bedenimden ayrıldığında bedenim çürüyecek. Fakat ruhum Müslüman bir inançla bedenimden yükselecek. Ruhum İslam'ı hiç terk etmeyecek. Allah herkese Müslüman olmayı Müslüman bir kimlikle yaşamayı nasip etsin. Ve inşallah İslamiyet'e uzak ülkelerde yaşayan insanlara da bu engin ve derin dini tanıma şansını versin. Allah herkese kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e iman ederek ölmeyi nasip etsin inşallah.